İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal, merhaba. Günaydın, günaydın herkese. Merhabalar, günaydın. merhabalar. Evet, yeni bir hafta. E, hava yine kurşun gibi ağır ve bu havada karikatür programı yapılır mı? Karikatür <gülüyor> anlatılır mı? Yeni yani, yaşımızdan bir gün almışken değil mi? Evet, evet, evet. evet. Karikatür anlat. Şimdi. Elbette yapacağız, elbette anlatacağız. Mizah Her bunun şey için. Asıl bunun için evet. yapmak evet. lazım. Radyo da bunun için işte zaten. Tamamen öyle. dumanlı havayı dağıtmak, karanlığı aydınlatmak için. Yüzde ee, yüz. İzin verirseniz önce bir Açık Radyo'nun yeni yaşını kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ee, Dün Dündü değil mi? 28 yaşına bastı. Nice nice yıllara diyorum. Ee, ve bu meyanda da yıllar öncesi okuduğum anda böyle beni benden alan manifestonun şu sadece giriş kısmını bir kez daha e, okumak istiyorum. E, çünkü tam yerinde galiba yeridir.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 Evet, evet, 8 yıl önce. Ee, şey, evet. Akşam da zaten bu yaş gününü kutlamak üzere bu BNL çerçevesinde bize tahsis edilmiş olan Handaki stüdyomuzda canlı yayın yaptı. Lustre e, grubu arkadaşlar yani Görkem Sağolüs, Yannis Sağolüs, Asimule, Azize Sağolüs. Ve şey onlar Selanik'ten gelip buraya çaldılar çok etkileyici bir şey oldu kutlama Bütün bu şeyeran bir de Metin Belgin onların şair olarak uzun süre yer alan şiir okuyan Metin Belgin de program sunuculuğu yaptı bir kere dine özgü olarak. Artımcınet Arkan Çinetçi de Atina'daydı o gelemedi. Ama biz orada onları dinlerken olağanüstü melodilerini ve çok ruhlara, kalplere dokunan bir sevgi ortamı da vardı gerçekten. Orada dedik ki biz devam ederiz tabii, radyomuz da devam eder, hiçbir şey engelleyemez, hayat, hayat budur yani diye düşündük. Evet, yani ben maalesef kaçırdım, yoldan döndüm. Ne yazık ki ama herhalde dinleyeceğiz daha sonra bu programı. Evet, evet. Ve ee, inanacak. Evet. Ne diyelim? Yeni Yaşın kutlu olsun açık radyo. Çok teşekkür ederiz hepimize. Evet, peki. Ee, bu haftanın karikatürlerine geçecek olursak, e, önceliği e, tesadüfen yine önceden hazırlamıştım tabii. Bizden iki karikatüre vermek istiyorum. E, ve... E, Oya Baydar'ın geçen hafta T24'te yayınlanan bir yazısı vardı. Başlığı şöyleydi, e, tam eşcinsel evliliğe hazırlanıyordu, engellemeye kalkışıyorlar diye böyle mizahi bir uslukla başlayan bir yazı. E, Türkiye'nin de giderek siyasi vaka olmaktan tıbbi ve mizai bir Abukistan Cumhuriyeti'ne dönüşmekte olduğunu falan yazdı. E, bu durumda şimdi anlatmaya çalışacağım karikatürleri lütfen o gözle değerlendirin. Ee, i̇lk karikatür Uykusuz Dergisi'nin kapağından. 9 Kasım tarihli Uykusuz Dergisi'nin kapağı. Şimdi karikatürde bir parkta bankın birine oturmuş gazete okumaya çalışan bir vatandaşımızı görüyoruz. Okumaya çalışıyor diyorum. Çünkü adam gazetesini açmış tam okuyacak arkasından yaklaşan birisi. İlk gayet iyi bildiğimiz bir şakayı yapıyor. Adamın gözlerini iki eliyle kapatıyor ve bir bakalım ben kimim diye soruyor. Adam o kişinin kim olduğunu belki de tahmin ediyor. Belki de hiç bilmiyor. Fakat oynanan bu oyundan hiç de mutlu değil. E, çünkü sözlerinden anladığım kadarıyla bu şaka e, sık sık başına geliyor ve sitem ediyor. Bir haber okutmadı. Nasıl cuk hmm. oturmuş değil mi? E, evet. Dünle. Evet. Yani bu karikatürde gazetesini okumaya çalışan vatandaş aslında anonim bir kişi. Fakat arkadan yanaşarak bir bakalım ben kimim şakasını yapan o tepesi saçsız, sakallı vatandaş bilindik bir kişi kim olduğunu yine aynı derginin uykusuzun kapağında yer alan haber alıntısından anlıyoruz. Şöyle yazıyor: Bilal Erdoğan'ın lise arkadaşı Aykut Emrah. TMSF ihalesini 280 milyon lira karşılığında aldığına ilişkin gelen engelleme kararının haberleştirilmesine gelen engelin haberleştirilmesine de engel geldi. Yani, yani, ne, neyin mi daha yapılacak ki? Yani haberli ilişkin ya, haberle gelen engelleme kararının haber yapılmasına da engel. Ona, evet. Onun haberleştirilmesine de engel. Yani evet, mizah konuları tükenmiyor. Bir engel var mı? Devam edebilir miyim? Bilmem. E, e, bakalım, bakalım. <gülüyor> Sıradaki karikatür bu defa e, Evrensel Gazetesi'nden. E, Sefer e, Selvi, o bize bir e, hapishanenin hücresini e, çizdi. Hücrede e, ranzasında oturmakta olan bir mahkum, kıdemli o. Yeni gelen arkadaşına, hücre arkadaşına klasik soruyu yöneltiyor. Sen neden tutuklandın diye soruyor. Yeni gelen boğulunu yere bırakmış. Henüz ayakta kendince mantıklı bir izahatta bulunuyor. Ve tutuklanma nedenini şöyle anlatıyor. Kendisi etle sütle yoğurtla beslenip vatandaşa kuru ekmeği ve reva görenleri rahatsız ettim galiba diyor. Yani gerçekten öyle mi acaba? Şimdi karikatürün altında bir haber alıntısı da var ve bu ayaktaki kişinin ekmek üreticileri sendikası genel başkanı Cihan var olduğunu anlıyoruz bu haberden. var ne demiş? Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor. Gibi sözler etmiş. Bunun üzerine de tutuklanmış. Şimdi haber böyle olacak. Harika de e, tek iş bu e, haberi resimlemek düşüyor değil mi? İblisire etmek düşüyor. Olay artık nizan uzağına. Ee, ve mizah kendi kapı, içinde. Evet demir parmaklıklı kapının hücre kapısının dışında izlemekte olan gardiyan da çok tatsız bakıyor yani beğenmemiş. Yani beğenmiyor açıklamayı beğenmiyor içeridekilerden hoşnut değil sevmiyor ee, belki de kendi halinden e, mutsuz kim bilir yani bilmiyorum yani dilerseniz e, şimdi Abukistan'dan e, uzaklaşalım ama hazır hapisteyiz. bu kez yine bir gardiyan e, yine bir hapishane Mısır'ın Şarmenşeh kentinde düzenlenmekte olan 27. iklim konferansına geçeceğim ama e, o Mısır'daki hücreyi anlatmak istiyorum. E, bu karikatürü çizen Cezayirli ünlü bir karikatürcü Ali Dilem e, çizdi. O dem gibi Türkiye'de değil konferansın düzenlediği Mısır'daki bir hapishane e, içindeki bir hücrenin dış tarafındayız bu kez. Hücre kapısının dışında bekleyen gardiyan, tuhaftır aynı ifade var değil mi ikisinde de bir önceki evet. karikatürle, ee, bir eliyle hücrenin anahtarlarını sallarken diğer eliyle hücrenin kapısında asılı olan pankartı gösteriyor. Ve şöyle diyor, sıfır karbonize, hepimiz için örnek, diyor böyle gururla. Ve gösterdiği hücrenin kapısında asılı o sarı pankartta ise açlık krevinde, Açlık grevinde diye bir yazı var. Ee, karikatürün üzerinde Ali Dilem şöyle bir açıklama getirmiş. KOP 27 Ala Abdel Fattah için özgürlük çağrısı. Ee, program, programlarınızda sık sık dile getirdiniz. Siz Mısırlı bilgisayar uzmanı ve siyasi aktivist Ala Abdel Fattah aslında 7 aydır açlık grevindeydi. Ancak e, KOP 27nin başladığı Geçen pazar günü su içmeyi de bıraktı ve ölüm orucuna başladı. Abdel Fattah'ın ailesi e, Mısırlı yet yetkililerden e, insan hakları savuncusunun hala hayatta olduğuna, olduğuna dair kanıt sunmalarını istiyor. Özellikle ablası büyük bir mücadele veriyor şu anda. E, bir taraftan da Abdel Fattah'ın hapishanede zorla beslendiği e, iddia ediliyor. Evet. Son durum nedir bilmiyorum. Son durumu açıklamış kübariyle. resmi makamlar gayet iyi durumda. Ya. Stabil. Bir eli balda, bir eli, bal eli yağda ya da tersi. Öyle bir açıklama yapmışlar. Sağlık durumu gayet iyi filan demişler. Sıfır karbonize. Evet, sıfır karbonize. Evet, sıfır yaşam izin. Ee, konferans süre dursun. Şarmenşehir'deki. Ee, Dünyanın farklı bölgelerinde yine farklı kişiler aynı sorunla, yani iklim krizi sorunuyla ilgili farklı toplantılar düzenliyorlar. Ee, sabah bir tanesinden söz ettiniz sizde, ee, Ben bir başka toplantıyı, belki de aynı toplantıdır, ee, bunu e, Avustralyalı karikatürcü Katy Wilcox e, resmetti bu, e, bu toplantıyı. Ee, Avustralya'da yayınlanan Sydney Morning Herald e, gazetesinin karikatürcüsü Wilcox. E, muhtemelen o da Sydney'de bir araya gelen iş adamlarını böyle bir yuvarlak toplantı masasının başında e, beyin cimri, fikir cimnastiği yaparken e, çizdi. Bu aslında İngilizce'de bir blue sky thinking denilen sınırsız düşünce toplantısı. Masada 6 kişiler ama bunlar bizim bildiğimiz 6'lı masa falan değil ha aman karışmasın. Ee, zaten toplantı bizden çok uzakta dedim ya Avustralya kıtasında gerçekleşiyor. Ee, toplantıya başkanlık eden kişi büyük bir ciddiyetle diğerlerini e, diğerlerini motive edici bir konuşma yapıyor. Ne kadar çılgınca olursa olsun diyor, bu zor durumdan nasıl kurtulacağımıza dair düşüncelerinizi belirtin. Diğer beş kişi önlerinde kalem ve blokdatlarla ne yapabileceklerini falan, hangi çılgınca fikirlerle zor durumu atlatabileceklerini düşünüyorlar. Bir tanesi kalemini almış, aklına gelenleri hemen yazmaya başlamış bile. Bir diğeri kollarını kavuşturmuş, derin derin düşüncelere dalmış. Şimdi gelelim bu adamların kimliklerine, bu kişilerin. Masanın başında oturan normal, o, o başkan da o zaten, onda bir tuhaflık yok. Fakat onun sağındaki kişinin kafası bir tuhaf. Kafası tütmekte olan bir fabrika bacası şeklinde. Fabrika bacalı kafanın karşısındakinin ise yüz ifadesini göremiyoruz. Çünkü onun da kafası kocaman siyah bir kömür parçası. Kömür kafalının yanında kollarını kavuşturmuş şöyle düşünen üzerinde de alev olan bir gaz tankı görüyoruz. Onun kafası öyle gaz tankı şeklinde çok sıkı düşünüyor ki alev çıkıyor kafasından. Karşısında ise yine doğal gaz parası şeklini almış kafalı bir adam oturuyor. <gülüyor> yuvarlak masada başkanın tam karşısında o kalemine kağıdına sarılmış kişi o tipik bir petrol sondaj kulesi şeklinde kafası. Yani bu altılı sınırsız düşünce toplantısında dünyayı değil kendilerini nasıl kurtaracakları konusunda çılgınca projeler üretmeye çalışıyorlar. Evet bir de vana var değil mi? Tam arkası bize dün yukarı. Evet doğalgaz vanası. Doğalgaz vanası. Evet. Doğal gaz doğal evet. Gaz evet. Ee, bunu çizen Katibikos'un kafası da herhalde kalem kafalıdır yani. Evet. <gülüyor> Nasıl olabilir ki başka? Düşünce gücü de az değil hiç öyle bir şey olur mu? Neyse işte karikatür saçma sapan bir şey üstünde durmaya değmez. Öyle toplantılarda düzenlenmiyordur zaten. Evet diye e, Fransız bir karikatürist Tibol Solsiye'nin e, muhtemelen bu masada oturan adamlardan bir tanesini belki de başkanı tuttuğu gibi böyle bir uçurumdan aşağı itivermiş karikatüründe. Ben öyle düşünüyorum e, ve bütün uçurum karikatürlerinde olduğu gibi adam yere paralel bir şekilde hızlı aşağı doğru düşerken uçurumun orta yerinde e, duran bir tabela'yı görüyor. Normalde çoğu karikatörlerde bu noktada bir dal olması gerekirdi ve düşen adam bu dala tutunmalıydı fakat burada dal falan yok sadece bir tabela var ve adam e, aynı hızla e, aşağı doğru düşmeye devam ederken tabelaya bakıyor ve tabeladan da çakılmaya daha ne kadar zamanın kaldığını öğreniyor. Çünkü bu bir bildiğimiz e, buradasınız tabelası you are here <gülüyor> mavi bir daire içinde bir i harfi var üstünde Üzerinde de COP27 yazısı okunuyor. Yani anam COP27'ne yuvarlanıyor aşağıya. Neresindeymiş bu COP27 uçurumunun? O da görülüyor. Yolun tam yarısında. Fakat daha önemlisi aşağı vardığında yere çakılmayacak. Kısaracak. Evet çünkü durbanlar <gülüyor> ve şey, alevlerin ışıltısı geliyor aşağıda. Evet alevler var aşağıda. O da haritada gösteriliyor zaten. Buradasınız birazdan işte aşağıya ulaşacaksınız. Ee, i̇çimden kendisine iyi yolculuklar dilemek geliyor ama düşünüyorum. Sanki hep birlikte düşmüyor muyuz? Bilmiyorum. Yani Yok, sadece o düşüyor. Yalnız o mu düşüyor? Evet, İyimser biz... günümüzdeyiz değil mi bugün? Evet, bize bir şey olmaz. <gülüyor> bize bir şey olmaz. Kimseye bir şey olmaz. Onlar düşsün. <gülüyor> evet. Peki. Ee, bu karanlık günde biraz daha bari e, iç açıcı konulara e, geçelim diyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ara dönem seçimlerinin sonuçlarına e, geçmek istiyorum. Hemen bütün Kamuoyu yoklamalarında seçim öncesinde cumhuriyetçilerin kazanacakları bekliyor, bekleniyordu. Hatta onların rengine atıp bir kırmızı dalga geliyor deniyordu. Tsunami geliyordu. Bu dalga tsunami gibi Biden yönetimini yok edecekti, darmadağın edecekti. Anlaşılan bu dalga, bu kırmızı dalga herkese dalga geçmiş. Yani sonuçlar belli olmaya e, başlayınca belli olunca hatta demokratların e, beklenmedik düzeyde başarılı oldukları anlaşıldı. Hatta e, bu yönetimdeki e, bir başkan açısından da 2002'den bu yana en iyi sonuçlanan seçimmiş onun yayını. Bu da enteresan tabii. Karikatürist Calvin e, bu ekonomisten de tanıyoruz onu. Hafta sonunda Baltimore Sun'da yayınlanan e, oldukça iyimser bir karikatür çizdi. Bana öyle geliyor. E, burada bir uçak pistiyle e, bir havalimanı kulesine e, yukarıdan kuş bakışı görüyoruz. E, piste e, kuleden gelecek olan kalkış iznini bekleyen ve Amerikan bayrağının e, donatılm renkleriyle donatılmış e, bir uçak var. Uçak şirketinin adı da ilginç. Bright Future Air yani parlak gelecek hava yolları. Parlak gelecek hava yolları. Evet. Ee, kuleden uçağa gelen talimat ise şöyle. Dikkat 2022 seferi gecikme var. Şimdi bizler piste yukarıdan kuşbaşı baktığımız için uçağın neden hemen havalanamadığını, niçin beklemek zorunda Olduğunu da hemen görüyoruz, anlıyoruz tabi. Uçağın e, üzerinde durduğu pist e, e, ve onun yani uçağın birkaç metre ileride tam ortasından tıpkı bir fermuar şeridi gibi ikiye ayrılıyor. Pistin bir yarısı sola, diğer yarısı sağa yöneliyor. E, sol tarafların ucunda demokratlar, sağ tarafta ise cumhuriyetçiler var, oraya gidiyor. Ee, tabii ki uçağın havalanabilmesi için de pistin pis gibi işle görmesi lazım. Yani iki kısmın birleşmesi şart. Ve e, karikatür bu ya şimdi bu ne demişti parlak gelecek hava yollarına ait uçağın önünde e, yol alan büyükçe bir fermuar başlığı var. Hani yol gösteren araç gibi e, bu defa bir fermuar başlığı e, çizmiş. Kevin Kullager e, ve bununla yeni, e, fermuarı kapatmaya çalışıyor. Pisti oluşturmaya çalışıyor. E, bana kalırsa kaldan alışkın olmadığımız derecede iyimser bir karikatür. Evet. E, yani Amerika'ya hayırlı olsun diyeceğim. Fakat fakat hemen arkasından da Kanadalı karikatürcü Michael D'Adder'in bir e, karikatürü. The Washington Post için e, çizdiği karikatüre bakalım e, diyorum. E, Diğer o da e, aynı şekilde kuş bakışı ile bize bir başka alanı bir e, golf evet golf sahasını çizmiş e, golf sahası olunca da tabi Trumpsız olmuyor golf sahaları e, Trump bu golf sahasının hem yani sağ tarafında yukarıda duruyor bir yerde e, solda ise en solda Diğer ucunda golf delinin başında böyle e, ayakta dikilmiş bekleyen bir başka tanıdık sima var kişi. O boynuzlu ve küdüklü şapkasıyla simge olmuş meşhur Q adam. Kanon, kanon Şaman e, delinin başında Q bayrağını tutarak e, Trump'ın topu e, deliye doğru atmasını bekliyor. Trump'ın kafasında MAGA yazılı kasketi var e, her zamanki gibi. E, golf sopasıyla da polis, pozisyonunu almış tam topa vuracak duruyor niye duruyor çünkü golf sahasının tam ortasından hızla küçük o golf arabalarından bir tanesi geçiyor fakat bu araba o kadar yüklü ki o kadar yüklenmiş ki tekerleklerin izleri de çimlerde kalıyor eziyor çimleri yani e, ve geçiyor e, aynı hızla e, sahanın içinden o arabanın içinde e, tabii gol sopaları falan var. Fakat onun yanı sıra sürücünün yanında kocaman bir fil oturuyor. Böyle sıkışmış bir şekilde. Yani cumhuriyetçileri temsil eden fil bu. E, sü, sürücünün adı ise e, arabanın üstünde yazılı. golf arabasının üstünde yazılı. karikatürcüler için oldukça yeni bir sima. Fakat bundan böyle galiba kalıcı olacağı benziyor. Adı Ron DeSantis. Hmm. Desantis, evet, gol sahasının ortasından böyle neşe içinde hızla geçerken e, el sallıyor ve Trump'a Trump sesleniyor. Ben de oynasam sorun olur mu? diyor. Olur galiba. E, çünkü geçen hafta baya çıkışmıştı seçimler öncesi Trump. E, e, buna rağmen Florida'da ezici bir çoğunlukla seçilmeyi başardı Desantis. Trump onun için sadakatten yoksun ortalama bir vali falan demişti. DeSantis 44 yaşında ve 2024'te Trump'a rakip rakip evet, söyleyemiyorum ya. Rakip, rakip. olmuyor. Rakip, <gülüyor> rakip olacağı ve kazan kazanması büyük olasılıkla bakılıyor. şimdi sorulan soru şu. Acaba DeSantis Trump'tan daha mı tehlikeli? Yani hepimiz hatırlıyoruz aşı karşıtlığı tutumunu, pandemi döneminde aşıları yasaklaması falan Florida'da. Boş, aşı, aşı uçurtası hakkına. Evet, evet, evet, evet, çıkması, evet. göçmenleri kaçırıp uzaklara sürmesi. Değil mi? Fakat hocam benim merak ettiğim başka bir şey var. DeSantis'in karşısına Demokratlar aday olarak kimi çıkartacaklar seçime? Yani Biden mı yine? <gülüyor> Ya onun için mi desantisin gelecek seçimlerde şimdiden başkanla? Ya ama öyle bir algı var yani başkanlığa kesin gözüyle falan bakılıyor. Trump'ı al dedi alt edecek diyorlar. Peki demokratlardan kimse çıkmayacak mı? Bilemedim. Neyse sormuyorum. Geri aldım soruyu. <gülüyor> en genç aday olarak Biden'a sürecekler Zaten ben evet erkençe. Kaç kaç olacak o zaman? 70-80 80, 80, 80 olabilir olabilir ben 100 yaşında e, dans eden e, ünlü isimler biliyorum tanıyorum Tango yapan. Neyse. Trump de Santisi tehdit etti ama ee, etti evet evet sakın, sakın karşıma çıkmaya Sa cüret etme sakın, yani. sakın sakın cüret etme seni en yakından tanıyan benim ve açtırma kutuyu dedi <gülüyor> Hakkında çok bilgiler var elimde. Hepsini evet, açarım. Yarın açıklama yapacak zaten Trump. Muhtemelen evet. başkanlık adaylığını koyacak. Bakalım göreceğiz. Fillerin tepişmesi. uydu hakikaten ya. Evet. Peki ben e, izin verirseniz e, bir spor karikatürüyle bitirmek istiyorum. Böyle Tabii tam de. da açık gazeteye uygun olacak. E, malumunuz hafta sonu e, önümüzdeki hafta yani 20 Kasım'da 2022 FIFA Dünya Kupası başlıyor Katar'da. Yani Pazar e, günü ekran başında Katar ile Ekvador'un maçlarını, ulusal takımlarının maçlarını izleyeceğiz. Fakat itiraf edeyim ben bu maçı seyredip seyretmemekte çok ama çok kararsız kaldım. Şimdi Brezilyalı karikatürist Carlos Alberto da Costa Amorim ki kısaca Amorim diye biliyoruz öyle imzalıyor. Maçları seyretmeyin boykot edin diyor. Brezilyalı. Karikatüründe o da Brezilyalı bir futbol fanatliğini çizmiş. O da da odasında bir taburenin üstünde oturuyor. Televizyonu açık ve maçta oynanıyor. Büyük ihtimalle Brezilya'nın bir maçı bu. Takımlardan birinin forması çünkü sarı-mavi, diğeri ise mavi-beyaz. Mavi-beyazları bilmiyorum, sarı yerdi biz zamanlar. Ama neyse, sarı-maviler kesinlikle Brezilya'dır. Bizim fanatik taraftar ise elinde takımının bayrağı, yumruğunu da havaya kaldırmış. Çok çok uzaklardan da olsa takımını destekliyor. Destekliyor ama nasıl destekliyor? Televizyona sırtını dönerek, duvara bakarak oturmuş. Fakat kulaklarına tıkamamış. Böylesine bir destek onunkisi. Tarikatörün <gülüyor> altına da e, Amorim tek bir sözcük eklemiş. Boykot. Boykot, evet. Şimdi e, ben tabi Amorim'in karikatür yüzünden maçları boykot etmeyeceğim. Kendimi e, cezalandırmak istemiyorum. Çünkü Oldum adası Dünya Kupası maçlarını e, hakikaten ilgiyle izlerim. E, daha e, yani 7 yaşındaydım falan harit Kıvanç'tan e, dinlemiştim ilk sanıyorum e, Dünya Kupası'ndan. Daha sonra 62-66 kupalarını da e, vizyona girmişti filmleri. Defalarca izledim onları. Hepsini de... Halit Kıvanç seslendirmişti. Ee, şey 2018'de Rusya'da düzenlenen Kupa haberlerini e, sabahın erken bir saatinde açık radyoda dinliyordum. Ee, <gülüyor> evet. Ya yanılmıyorsam, e, volkan, volkan Kupa peşinde diye bir programdı. Evet. Evet. Fakat, e, evet. Yani çok <gülüyor> ilginçti. Fakat bu defa biraz farklı. Ve ee, geçen hafta sonu İFİFA'nın İç Yüzü adlı dört bölümlük bir belgeseli izledim. Ee, henüz halen yani itiraf edeyim onun etkisi altındayım. Önceki kupaları e, izlediğim için daha doğrusu Dünya Kupası sevdalısı olduğum için kendimi bu anlamda suçlu hissediyorum. Yani e, daha doğrusu aldatılmış kandırılmış hissediyorum bilemiyorum. Ee, Katar hakkında çok şeyler yazıldı, çizildi. Ee, Katar'ın futbolla ilgisi nedir falan diyenlere hiç katılmıyorum. Amerika'ya verilseydi orada daha mı fazla ilgi görecekti? Onu da zannetmiyorum. Fakat e, o inşaatlar esnasında hayatlarını kaybeden işte Nepalli, Bangladeşli binlerce işçiyi bilince artı o seçimlerde dö dönen onlarca dolabı e, görüp öğrenince bu dizide, bu e, belgeselde İnsan yani izlemiş olduğu için kendinden utanıyor. Böyle bir iş için ne bileyim. Yani neyse. Ben tamam. e, geri seniz. Efendim. E, sonuna da geldik. Şimdi birazdan bir iflah olmaz bir dinleyicimizle de şey konuşacağız. Açık radyo'nun yıllarını. 20 Anladım. O, o zaman de, tamam. Biz de zaten gerisini spor programlarını yapanlara bırakıp haftanın karikatürünü seçelim. Buraya koymadığın daha doğrusu üzerinde bu sabah konuşmadığımız karikatürü seçiyorum ben. <gülüyor> Tahmin etmiştim. <gülüyor> e, bu karikatür şeyden pis e, e, Pisco'nun bir çizimi. Hip Hop Family Tree diye böyle e, retro bir e, çizim. Retro bir çiz, çizgi roman daha doğrusu. Oradan e, bulup aldım. E, I Can't live Without My Radyo. Radyosuz yaşayamıyorum. Radyosuz yaşayamıyoruz hiçbirimiz. Radyosuz ya yaşayamıyoruz. Evet. evet. Elimdeki radyoyu. Evet. Bence çok uygun. Çok teşekkür ederiz. İyi seneler. İyi seneler. <gülüyor> Hep görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek. üzere. Hoşçakalın.